Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah ve zat. 10. alıştırma Teemmelil misale Lismil mefgulil mesuğii Minel fil ecvefil Vaviyyi Sümme ekbilin nakısa Ecvefi fiilden sigalanmış ismi mefgul için Misali düşün Sonra nakısı noksanı Tamamla. Şimdiye kadar ismi faili gördük. Şimdi ismi ismi mef'ulü görüyoruz. Mef'ul ismini yani. Qale yequl den. Gıyla. Niye qı ile aldık? Çünkü ismi mef'uller neden türeydi? Meçhul sieve Meçhul sieve adam O yüzden qı ile diye aldı. Bu ismi mef'ulü nedir? Qılenin mequlun. Aslıhu ise mequlun. Neden? Çünkü qavele fiili. Aslı qaveleydi. Qavele'den mef'ulün mevz'in nasıl olacak? Mev'ulün mev olacak. Ama İlal-Kaidesi gibi mek'ulün oldu. zare zur'den zira yani ziyaret edildi manasındaki mazi fiilden türen, is mef'ul ziyaret edilen diyeceğiz. Mek'ul ne demek? Mek'ul söylenilen Kavil yapılan, söylenilen demek. Kâilun, söyleyen. Mekulun, söylenilen. Şimdi zare, zairun ismi faili. Ne demek zairun? Ziyaret, ziyaret eden, ziyaretçi. Ziyaret eden. Bunun neyi bulacağız? İsmefulunu. Ziyaret edileni bulacağız. Nasıl bulacağız? Mezûrun. Aslı ne bunun? Mezburun. Mezburundan, mezurun, evet. Lime, lam ilumudan levmetme, kınama, ayıplama, eleştirme manialarından. mastarda levm şeklinde gelir. Meçhulü limedir. İsmim mef'ulünü ve aslını siz bulacaksınız. Zireyi söyledik. Limeyi de siz bulabilirsiniz. Aynı kalıb üzere. Mef'ulün kalıb üzere teemmül misale ismin mef'ulün mesuğ'i min el fiil el ezvefi el ya'iyye min yukarıda ezvef ve gördük şimdi 11. maddede ezvefi ya'i görüyoruz ezvefi ya'i fiilden siyakalanmış isim mef'ul için misali düşün bir tane misal iki tane de soru var sonra iki tane de boşluk olan na'isi tamamla misal baa yebiu'dan B a, bunun ismi ful nasıl gelir? Meb Aslı ise Aslıyse meb y undur. B ya adan, B ya adan mef oyunu kalabize undur. İlalikadesi un olur. K ile k ile kilo dan tartmak bu kiloburun türemi bizim, bizim dilimize girmiş. İsm-i mef'ulü nedir? Mekil. Mekilun. Aslı nedir bunun? Keyeleden Yul. mek -yulun. Değil Yul. mi? Mekyulun. Evet. Zade-i ziyadeleşti, arttı, çoğaldı manasına. Zide-i de ism-i ben... aslını siz yapacaksınız. <gülüyor> Teyembel-i misale lism-i mef'ul-i mesu-ghi minel fiilin Yukarıda ecbeften bahsetti. Vavi ve yaisinden. Şimdi de nakıs fiile geçti. Nakısı vavi fiilden siyalanmış. i̇sm mef'ul için misali düşün. Sonra noksanı tamamla. Bir tane örnek, iki tane alıştırma. Dea u'dan meçhulü du'iye. Nakısı vavi. Bunun ism-i mef'ulü med'uv'un gelir. Okuma parçasına gelmiş zaten. Ben davet edilenim demişti değil mi? Med'uvvun. Aslıhu ise deaveden. Ne olur? Med'uvvun olur. Med'uvvun. Mef'ulun kalabı üzere. Med'uvvundan med'uvvun oldu. İsim mef'uli. Telayetlü'dan tilavet etti. Meç'ul sirası tuliye şeklinde gelir İsim nasıl olur? Metlu Metluvvun. Aslı neydi? metluvun oradan metluvun olur. Metluv, gayr metluv vahiy. Metluv tilavet olunan, tilavet edilmiş. gayr metluv tilavet, tilavet edilmemiş, tilavet edilmemiş. Biz Kur'an için sünnet için ifade biliyorsunuz. Raja ercu'dan ruciyeyi siz yapacaksınız. Teammelil misale Lismil mefkulil mesuqi Minel fiilin nâgısil yâiyyi Thüm mekmilil nâgısa Nâgısı bâviyi gördük Şimdi nâgısı yâi Nâgısı yâi fiilden Sığalanmış. İsmil mefkul için misali Düşün sonra noksanı tamamla Benâ yebniden Bûniye Bunun İsmil mefkulü Mebniyun Aslı nedir peki? B, N, Y, ne olacak? Mef'ulün üzere Meb'nu'yun değil mi? Meb'nu'yun olacak. Ama o ne yaptı? Meb'ni'yun olacak. İlhan-ı Kadisi Fiilin asrını bilirseniz ve kalıbı bilirseniz onu bulmak kolay. Mesela gala yak'li'den bunun kızartma manası da var. Nefret etme manası da var. Kuliye meçhul sigası Qaf Ya'dan normalde ilal kaydetsiz nasıl gelir İsmi meful Qaf Lam Ya Makluyun ama Makliyun şeklinde ismi meful gelir. Evet. Şevâ bi kızarttı biliyorsun. Şuvie ile keva bi küvyeyi. Bu da ütülemekti. Bu da mı kızart? bunların ismi mef'ulünü ve aslında siz yazarsınız. Bir dipnot var. Şevayiş ile keva için konulmuş bir dipnot. Biz Der de, ki: "Zekernel de lefife <gülüyor> ma'an narsiya'i li kevnihima müşterakeyn fi hadihil mes'eleti Biz lefifi yani lefif fiili narsiya'i ile beraber zikrettik. Bakın yukarıya. Narsiya'in içinde Gala da var. Şeva da var. Aslen, gala, nâgıs, şeva, lefifi, makruun fil. İşte bunu söylüyor. Bunun sebebi olarak da, o ikisinin olması sebebidir. Ney? Bu meselede, bu hususta ikisi müşterek olmasından dolayı, ikisinin müşterek ortak olmasından dolayı biz e, lefifi, nâgıs, ya ile beraber zikrettik. Ne demek bu? Ortaklık ney? Kalayakli nasıl geliyorsa şeva ve de ismi aynı şekilde geliyor. Ondan dolayı. ikisi aynı kalıptan geldiği için ikisini beraber ciklettik. Arası ayırmadık diyor. Devam edelim. Suğ esma'il mef'uline minel ef'allatiyeti Gelen fiillerde ismi mef'ulleri sigala. Vezkur nev'a kulli fi'lin minha alennahvit tali ve gelen örnek üzere onlardan her bir fiilin nebisini, çeşidini zikret. Gelen örnek şu. El fiilü şeva. Nev'uhu ennağsul ya'iyyü. Buna lefifi makrun da diyebiliriz. İsmil mef'ul il minhu. Kendisinden türediği ismi mef'ul meşviyyün. ise meşvuyundur. Bu kalıp üzere e, aşağıdaki fiilleri kutibe, uhize, su ile, quri'e, surra, wuzine, sahniye sunuden, ve nusiye fiillerini eee sigalayacağız ve nevilerini zikredeceğiz. Sahniye sunu. sunu. savunma buradan türeme mesela. Yani korudu. Korudu, savundu. 15. alıştırma. İstakhric minet el-dersi Esma al fa'iline ve mifûlîne Dersten fa'il ve mef'ul isimlerini çıkart, yani ismi failleri okuma ve isim mef'ulleri okuma parçasından çıkart ve zkur asle kulli wahidin minha ve fiil al minhu ve nev'a hadil fiili al-nahv Ondan her birinin aslını zikret bir. Sonra Kendisinden türediği fiili zikret. 2. Sonra gelen bunlar sonra bu fiilin nevisini zikret. Gelen örnek. İsmül faili ev ismi mef'ul Bulduğumuz isim faili veya mef'ulü buraya yazacağız. El fiilü leziştukka minhü kendisinden türediği fiil Şudur diyeceğiz. Neul fiili, fiilin nevi. Bir tane örnek verelim mesela. Mezidun. Parçada geçiyor değil mi? Mezid, kahve dökeyim mi? diyordu. Aynen. Mezidun. Aynen. Mezidunu buraya yazdık. Nedir? İsmef'uldür. Değil mi? O kendisinden tredi fiil nedir? Zade. Zadeyi dudan zide. zide. İsmef'ul olduğu için zideyi yazacağız buraya. Meşruz zidasını. Hangi fiil nebisi bu? Zadeyi Aynen. zidu. Ecbefi fiildir. Bir okuma parçasına komple tarayacaksınız. Oradaki tüm ismi failleri ve tüm isim mefuğulleri bulacaksınız. Bu kalıb üzere e, alıştırmaya tamamlayacaksınız. Olabilirim. Devam edelim. 16. Ayn esma'il faili ne veli mefuğuline fil cümle'in latiyeti. Gelen cümlelerde ismi failleri ve ismi mefuğulleri tayin et belirle. Ve kur asle kulli vahidin minha vel fiilellezi ştukka minhu ve nev'a hazel fiili. Ve onlardan her birinin aslını, kendisinden türediği fiili ve bu fiilin nevisini zikret. İki tane cümleyi beraber yapalım. Birincisi, Ebi Kadın, babam kadıdır cümlesinde. isim fail hangisidir? Kadın. kadın. Evet, şimdi sorudaki aşamalara göre geçelim. Her birinin aslı nedir? Kadının aslı nedir? Qadiyün, Gâdi. Qadiyündür. El Qadiy de çıkar. Aslı Qadiyündür. Kendisinden türedi fiil nedir? Qada, yakdi. Fiilin nevi nedir? Qada, nagısı yai. İşte bu. Birinci cümle böyle. İkinci cümlede ben karışmadan siz yapacaksınız. Ma ejmele hazel beytel mebniye bil haceri Bilim, fiili yani. evet. Taş ile bina olunmuş bu bina ne de güzeldir. Bu cümledeki ismi fail veya ismi mef'ul hangisi? İsmi mef'ul var. Mef var. Nedir o? El-Mebniyyû El değil mi? Evet. Cümledeki konumundan dolayı El-Mebniyyye şeklinde geldi. aslı El-Mebniyyûdur. Sıraya göre söyleyelim. Bunun aslı nedir? El-Mebniyyûn aslı nedir? Bravo. Mebnuyun. Bn yeden. Mebnuyun. Kendisinden türediği fiil nedir? Mebnuyunun. Bu niye? Bu niye? Güzel. Ve bu fiilin nevi ise çeşit nedir? Nağsiyya. Nağsiyya. Güzel. İşte bu şekilde diğer aşağıda okuyacağımız cümleleri yazacağız. Diğer cümleleri okuyorum, tercüme ediyorum, geçiyorum. Es sahibin ente. Sen oruçlu musun? Ohibul lahmel meshviye ve Beydal nagniye ben kızarmış eti ve kızarmış yumurtayı seviyorum. Ed dalu alal khairi kefaelihi. Bu bir hadisin lafızıdır. Ed dalu alal khairi kefaelihi. Khaira delalet eden, onun faali, o işi yapan gibidir. قَالَتْ لِي اُمِّي مَلَابِسُكَ مَغْسُولَةٌ وَمَكْفِيَّتُ Annem bana dedi ki elbiselerin yıkanmış ve ütülenmiştir. رَجَعَتْ آِشَةُ مِنَتْ تَاِفِ فِي الْاُسْبُوءِ الْمَادِي Aişe geçen hafta Taif'ten rücu etti, döndü. Güzel isimler alınacak mı? Evet alınacak. La tehaf fe inne sirrake mesunun La tehaf korkma çünkü sırrake senin sırrın sır olan şeyin mesun korunmuştur. E yani sırrın açığa vurulmamıştır. Muhafaza demiştir. Korunmuştur manası. Eynel mes'ulu anil imtihani İmtihandan mes'ul olan nerede? Sorumlu olan nerede yani? Ela tezalun aimen uyumaya devam mı ediyorsun? Kum fakat uzine lil asri kalk fakadın manası f takibi kat ise maziyi filmesine gelen tekdir adıdır. Muhakkak ki ikindi için ezan okundu. Uzine kalk muhakkak ki ikindi için ezan okundu. La tup belüs sil atul mebi atü sil atun es silatu ticari mal ticaret mal demek alınıp satılan mal satılmış ticari mal kabul edilmez yani satışı yapılmış ticari mal kabul edilmez ecib annes suali tali gelen suale cevap ver gelen soruya cevap ver an ebi hurayrete radıyallahu anhu anin Nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem akale Ebu Hureyre radıyallahu anhdan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden buyurdu ki Yusellimu sagiru alel kebiri Sagiri yani küçük büyüğe selam verir. Vel marru alel gaidi ve geçip giden yürüyen oturana selam verir. Vel galilu alel kesiri ve az olanda şok olana selam verir. Selleme fiili alayına selam verdi manasına, selam vermek manasına gelir. Ve fi rivayetin ve bir rivayette de şöyle gelir. ki rakibu alel maashi. Rakip yani binici olan binen kimse yürüyene selam verir. Vel maashi alel qaidi yürüyen oturana selam verir. Vel qalilu alel kesire az olan çok olana selam verir. Gene hadis lafından alınmış ancak hadis diye zikredilmemiş bir e, lafız, bir cümle. Et taibu minezzemi kemen lazem belehu. Cuma günleri hutbede okunur. Et taibu tövbeden minezzemi günahtan tövbeden ke gibidir sanki men lazem belehu Günahı olmayan kimse gibidir. Bu bir hadis. Bildiğim kadarıyla İbn-i var. Gale Teala Allahu Teala şöyle buyurdu. Rad suresi 7. ayette Veli kulli kavmin hadin Her kavim için had, hidayet edici, yol gösterici vardır. Ve Gale ve gene şöyle buyurdu. Ankebut suresi 57. ayette Küllü nefsin zaikatul mevti. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer bu. Her nefis, her can taşıyan ölümü tadıcıdır. Zaikatul mevt ölümün tadıcısıdır. Tun galu salatul cumuati bil izaatenil mesmuati vel mer'iyyeti İzaateni var ya önce oradan başlayayım. İzahatını biz radyo diye öğrenmiştik. Aslı yayın yapan her şey demek. Zaten bu cümlede ortaya çıkacak. Cuma namazı Tungalın Naklen verilir. nakledilir yani. Neyle bil izahatini? İki izale, iki yayın aracıyla. Nasıl iki yayın aracı? El mesmuati yani işitilen, dinlenilen yayın aracıyla vel -mer ve meriye ve raa görülen. Yani radyo ve televizyon şeklindeki iki yayın aletinden de, yayın aracından da Cuma namazı nak dedilir, nak verilir. İzatül mesmuatu işitilen dinlenilen yayın aleti radyo yani. İzatül meraiyetu ise televizyon, görülen yayın aleti. Evet, bunu da bu şekilde netleştirmiş alalım. Temel maileyi gelen şeyleri düşün, 17 selleme aleyhi ey yani bu şekilde gelen bir fiil gale lehu esselamu aleykum ona selam sizin üzerinize olsun demektir selleme aleyhinin manası ona selam lafızdan söylemektir yani bunun çekimi ise selleme yüsellimu emri de sellimdir selleme selam verdi yüsellimu selam veriyor sellim selam ver emri. Allah vezirine. İttala al-el emri, İttala al emri. Bir işe ittila etme, muttali olma. Yani alimehu, onu bilme, onu öğrenme. Mahiyeti hakkında bilgi sahibi olma. Bunun çekimi de İttala yettali u şeklinde. İsteznehu fi keda. Herhangi bir şeyde ondan izin isteme. Yani ey talebe iznehu fihi. Herhangi bir hususta onun iznini talep etmektir. İstezene talebe iznehu. İznini talep etmek istemektir. Çekimi ise istezene mazi, istezine muzari, istezine emir. Şeyinde yani izin al, izin iste şeklinde gelir. Bunların hepsi ittalehada, sellemede, isteezenede ve aşağıda gelen igtanemel, ve intehezede ve teravihada bunların hepsi ziyadeli baplar. Mücerret ziyadeli. Gelelim gene parçada geçen igtanemel fırsateye. Fırsatı ganimet bilme. Yani onu değerlendirme. Ey intehezeha. Yani onu değerlendirme. Ganimet bilmek onu değerlendirmek. Çekimi ise yığ tnme, yağ şeklinde maziyi, muzarif ve emir sırasıyla gelir. Yani ganimet bil veya değerlendir. Ganimet bildi veya ganimet biliyor, değerlendiriyor şeklinde. Aynı şekilde intahze de yentehizu ve intehiz de aynı manada gelir. Değerlendirmek. Onu fırsat bilmek, değerlendirmek, gereğini yapmak yani teravaha, yeteravahu ve teravah ise, bu neydi? Değişkenlik göstermek. Değişmek. Hani 450 ile 500 öğrenci arasında değişir diyordu ya parçada. 18, al mudariyal efallatiyeti. Gelen fiillerin muzahiresini getir. Taraga, netaga, sahibe. Fiillerin muzahiresini. Sözlükten bulacağız. 19, 19, Hati cem al kelimatı gelen kelimelerin cemiyesine getir. Gene bu da sözlükten bulunacak bir e, alıştırma. Nus hatun ha nusha, biliyorsun. Kopya. Hediyetun hediye. Merkezun merkez. Fursatun fırsat. Unvanun adres. Sirrun sır. Sır gizli olan şey. yani tatî müfrede şuunin ve menahice yani şuunun kelimesiyle menahicu kelimesinin müfredini, tekilini getir. Evet, tabelayı da okuyalım. Bu da bu derste gördüğümüz salim ve illetli fiillerin çekimleri, isim failleri, isim mefulleri ve asılları. İsmül faili, vesmül mefuli Birinci sütun Nevğul fiili. Fiilin nevisi. İkinci sütun fiilin kendisi. Üçüncü sütun ismin fail kısmı. Dördüncü sütun ismül failin varsa aslının yazıldığı kısım. Değişik yoksa zaten aslına da gerek yok. İsmül meful Altıncı sütun. Yedinci ve son sütunda ismül varsa değiştirilmiş olan aslı kısmı. Evet. Salim fiilin çekimi nasıl gelir? Onun örneği ketebedir. Ketebe. İsm-i faili katibun, ism-i mektubun. Mudaaf fiilin, fiil serra, ism faili sarun. Aslı Aslında. sarirun idi. i̇sm ise mesrurun. Ondan sonra sahih fiillerin üçüncü kısmı mehmuz olan kısımdı. Onun da üç çeşidi var. Mehmuzulfa, ül fa, mehmuz ay, mehmuzul lam. Mehmuzul örneği ehaze'dir. İsm-i faili ahizun, ism-i Mehmuzul Ayının örneği Seledir, se onun isim faili Sailun, ismi fulü Mehmuzul Lam'ın örneği Kara'edir, ismi faili Kari'un, ismi fulü Makru'un. Bu üç kalıptan sonra illetli kalıplara geçtik. Onların da üç tane göstermiş, aslında bir de dördüncü olarak Lefif var biliyorsunuz. lefifle ile Nagıs'ı Riyaya yani aynı kalıptan geldiği için onu tabloya almamış. Ama biz biliyoruz ki illetli fiiller dört kalır. <gülüyor> i̇lletli fiillerin ilki misal fiil. Mitali. O da misali vavi ve misali yay şeklindeki ayırılıyor. Misali vavi'nin örneği ve zene. İsmi faili vazinun, ismi mef'ulü mevzunun. Misal fiilin yayı kısmı, misali yayının örneği yesera. Misali vavi ve bile başlıyor. Misali yayı yayına başlıyor. Yesera İsm-i Yasur'un kolaylaştıran. İsm-i faal kolaylaştırılan. Ondan sonra ecbe fiil, o da ecbe fi ve ecbe fi şeklindeki şeklinde ikiye alıyor. örneği, kaveleden, gâle yegûlû, ism-i faal onun aslı gâvilûndur. İsm-i mef'ûl megûlûn, ism-i mef'ûlün aslı megûlûn'dur. Ulun. Ecbe fi örneği, bey-yâdan â yebî ismi faili bâ un aslı bayi i undur ismi mef'ulü mebî-un aslı meb-yû-un'dur evet son kısım ise nağız fiiller nağız fiillerde vâvî ve yâya şeklindeki yer alıyor örneği de a de a u ismi faili da ed da aslı da-i-vun ismi mef'ulü med aslı Meduun idi. nâgıs ve lefifin ikisinin de örneği ise Heda-i Yehdi. Buraya biz şeva, keva'yı ekleyebiliriz. Lefif kısmından. Heda-i Yehdi. İsmi faili Hâdin. Marife şekli El-Hâdi. Aslı Hâdiyun idi. İsmi mefkuli ise Mehdiyundur. Onun aslı ise Mehduyun idi hidâyet olunmuş doğru yol gösterilmiş manası